bize ihsan ettiği peygamberine salatu selam ehli beytine, ashabına etbaına ve din yolunu aydınlatan bütün mürşitlere, büyüklere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. İşte Nurettin Topçu benim hocam bu zat Erzurumlu Ahmed Efendi'nin oğlu Süleymaniye'de doğmuş. 7 Kasım 1325'te. Bugünkü takvime göre 23'e şey 7'ye 13 daha eklediğimiz zaman 20 Kasım 1909 senesinde dünyaya gelmiş. Adı, göbek adı Osman Nuredir. Dedesi Erzurum müdafaasında bu Nene Hatun'la beraber işte Erzurum'u Ruslar tarafından işgalinde topçu olarak savaşa katılmış. Onun için topçuzadeler diyorlar aileye. Zaten soyadı kanunundan sonra da topçu olarak almışlar. Dedesinin adıdır. Nurettin de yine dedesinden geliyor. Osman Nuri fakat sonradan Nurettin olmuş. Kayıt nüfus kaydında Osman Nuri'dir hocanın adı. Valide Sultan İbtidaiesinde okuyor. Yani işte okul öncesi şimdiki şeylerde hazırlık, ilkokula hazırlık. Ondan sonra Reşit Paşa Mektebinde ilkokulu bitiriyor. Sonra ortaokulu Vefa Lisesinde, Vefa İdadisinde, liseyi de İstanbul Lisesinde. Okuruyor. Kendisinden önce baba, annesi Fatma hanım Eginli'dir. Egin, Eginin, Egin'in kalabalık ve eşrafından bir ailenin kızıdır. Beş altı tane teyzesi vardı hocanın. İkinci hanımı olarak alıyor Rahmet Efendi, Eginli Fatma hanımı. Birinci hanımından iki tane oğlu var Rahmet Efendi'nin. Onlar ikisi de Balkan Savaşı'nda şehit oluyor. Yani Nurettin Topçuk'un dedesi şehit. İki abisi de şehit. Kendisinden Eginli Fatma Hanım da bir önceki kocasından bir kız annesi olarak evleniyor. Ahmet Efendi'nin birinci hanımı vefat ediyor. Fatma Hanım'ın da birinci kocası vefat ediyor. İkinci eş olarak alıyorlar. Nurettin Bey'den İki yaş büyük olan abisi Hayrettin vardı. O epeyce uzun yaşadı. Allah ona da rahmet eylesin. Tabii biz Nurettin Topçu'nun ismini ben Adana İmam Hatip Okulu'nda işittim. Faruk Akkulah hoca bize hep ondan bahsederdi. O da Nurettin Topçu'yu gördüğünden değil. Remzi Oğuz Arık onların hocası sanat tarihine geliyor edebiyat fakültesinde. Faruk Akkülah dediğim, 1948 senesinde kurulan ilahiyet fakültesinin ilk mezunlarındandır. Mehmet Sofoğlu, Hulusi Özkul ve Faruk Akfilah, işte onlar 17 öğrenci zannediyorum, ilk mezunlarındandır. Remzi Oğuz Bey hep Nurettin Topçu'dan bahsedermiş onlara, çok kıymetli bir zat, çok dindar bir arkadaş falan diye. Ondan eşittik. Sonra onun kitabını okuduk biz. İşte felsefe, mantık vesaire falan. 1900 demek ki 22 senesinde babasını kaybediyor. Babasını kaybettiği zaman 13 yaşındadır, ortaokulun birinci sınıfındadır. Abisi Hayrettin, mektebi terk ederek ailenin geçimi için Mahmud Paşa'da işte çırak olarak, tezgahtar olarak mağazalarda çalışmaya başlıyor. Harp yılları tabii, yokluk yılları. Kendisi hasta oluyor. Annesi doktor doktor dolaştırıyor. Babası da zaten hasta. iki tane evlat kaybetmiş, yorgun bir adam. Babası Erzurum Ahmet Efendi önce zahire ticareti yapmış, bakmış olmuyor. Erzurum ve çevresinden koyunları toplayarak İstanbul şeyine, trenle o zaman naklediyor. Hayvan ticari, yani celep dediğimiz iş yapıyor, o işi yapıyor. Epeyce de para kazanıyor. Postanenin karşısındaki Erzurum hanı satın alıyor. Fakat Birinci Dünya Savaşı çıkınca tabii o avans olarak verdiği koyun paraları gidiyor bir hayli de borçlanıyor ve iflas ediyor. Bir çok tüccar gibi o da. Savaş tabi. Allah savaştan korusun. Tamam. Biz o işi hallettik eyvallah. Sonra Süleymaniye'deki evlerini satıyorlar. Çemberde taşta iki odalı, alt üst iki katlı. Bir küçük eve yerleşiyorlar. Ahşap bir evdi. Şatır Sokak 9 numara. Bizim çok gidip geldiğimiz bir evdir orası. Ziyaretine giderdik. Sonra İstanbul Lisesi'nde işte en sevdiği hocalardan bir tanesi Celal Hocadır. Celal Öktem, Saadettin'in babası. Hümeyre babası. Tanıyanlar var mı bilmiyorum. Saadettin Öktem. Celal Hoca adıyla meşhur. İmam Hatip okullarını kuran adamdır. Hocalarından, genç hocalarından birisi de Hasan Ali Yücel'dir. O da yeni hocalığa başlamış orada. Sonra Milli Eğitim Bakanı olan, Maarif vekili olan Hasan Ali Yücel. Komünistlikle falan da adı çıkmıştır ama öyle bir şey yok yani öyle. İftir Siyasette çok çamur atarlar, çok isim takarlar. Siz o siyasi şeylere, kişiliklere fazla itibar etmeyin. Bu bir sivaş, siyaset bir savaştır. Orada leke atarlar, şey ederler. Şimdi de işte yaşıyor, görüyorsunuz. Yalan üzerine kurulu bir dünyadır. Hani yalan dünya diyoruz da dünya yalan değildir de yalancılarla doludur onun için. Şurada yeni Mevlevi Hanesi'nde yetişmiştir Hasan Ali Yücel. Babası çok iyi bir Mevlevi dervişiymiş. Onu küçük çocukken, hocaefendi siz mi söylediniz? Çocukları da getirin diye falan. Yalnız bu çocuklar bu saatte uyku saatidir. Onları bu saatte uyandırıp soğukta, karda, kışta işte buraya getirmek doğru olmaz. Siz öğleden önce yahut 11 gibi böyle öğle ile, arasında çocuklar için bir özel program yaparsanız çok iyi olur. Onlar için özel bir program. Çocuklar çocuktan hoşlanır, çiçek çiçekten hoşlanır. Büyüklerin arasında onlar kaybolur giderler. Onun için onlara şahsiyet kazandırmak lazım. Onun için de emsalleriyle beraber bir program yapın. Eğer öyle bir şey varsa çok güzel, hediyelerle, biraz oyun, biraz ilahi falan öğreterek Zaten çocuklara öletir. Şimdi hoca söylüyor bu hayatında yaşamış hoca onu. Bizden diyor, biz ilk okula giderken, biz üçüncü sınıf okurken, bizden aşağıda bir sınıf vardı. Onun böyle siyah sakallı, azametli, muhteşem bir öğretmeni vardı, muallim efendi. Çocukları her öyle saatinde apte saldırır, şeyler sorar, yürüyüş korunması var. Karşıdaki Kasım. Cezeri Kasım okur, camisine. Şimdi açıldı o cami yoktu yıkılmıştı. Cağaloğlundaki, altında da diyanet yayınları var şimdi o caminin. O Cezeri Kasım camisine götür. Zaten Reşit Paşa okulu orada. Karşı karşıya. İşte hocaların bir kısmı hayran. O onun disiplinine, din öğretimine falan. Bir kısım arif olan hocalar da yaşlı hoca Ya bu yavrular, bu ikinci küçücük yavrular, 5-6 yaşındaki bu çocuklar, bu karda, kışta, bu soğukta bunlar sonra dinden nefret ederler falan. Bunu böyle zorla, baskıyla karşıya götürüyor, getiriyor. Tabii kış o zaman diz boyu kar. Çok kar yağardı benim çocukluğumda İstanbul'u biliyorum yani. Şimdi yağıyor ertesi günü maşallah kar falan gidiyor. O Aralık ayının ortalarından başladı. Kar Şubat'ın sonuna kadar iki buçuk ay karı yaşardı İstanbul. Yani öyle. Böyle doğru değil falan diye ama yüzüne karşı söyleyemiyorlar çünkü. Sonra bu Hoca Efendi mezun olduktan sonra hoca hayatında yazıyor. Bana kaç defa anlatmıştı yani. Kasımpaşa'da bir ilkokula öğretmen oluyor. İşte layıklık, cumhuriyet falan filandan sonra 1930'larda tabii bu dediğim, yani öteki 193-15'lerde 15-16'larda, oradan işte 15, 10 sene, 15 sene geçtikten sonra Kasımpaşa'da bir ilkokulda müdür, baş öğretmen o zamanki ismiyle, şimdi müdür diyorlar ama. Bizim baş öğretmenlerimiz vardı. O okulda yaşlı bir hoca hanım efendi varmış, hoca hanım, gizli gizli namaz kılıyor. İşte Hademe'nin odasında, benim şeyle böyle gizlice. Ve o hoca, o çocukları yani meşrutiyet devrinde, padişahlık zamanında zorla yürüyüş kolunda camiye götüren hoca, Aradan 15 sene geçtikten cumhuriyet ilan edildik layıklık falan işte söz konusu olduktan sonra ben kendi okulumda böyle mürteci irticacı böyle gerici bir hocamı istemiyorum deyip yazılı bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edip vazifeden attırmıştır. Evet efendim. Ne o zaman Müslümandır ne sonra Müslümandır. İkisinde de dinle, imanla alakası yoktu. O zaman din itibar görüyordu, geçerliydi. Baştakilere yaranmak için öyle yapıyordu. Ondan sonra layıklık ilan eden cinler, layıklıklara, yaranmak için öyle yapıyordu. İşte hoca bunları yaşadığı için son derece riyakarlıktan, gösterişten, alayişten böyle bir takım şeylerden nefret ederdi. Nefret ederdi. Din samimiyettir, din ihlastır, din takvadır. Din şekil, şemai, gösteriş falan değildir yani. Evet. Şimdi o koskoca İslamiyeti, aşkın, ümidin, vecdin, ondan sonra ameli salih dediğimiz güzel işler yapmanın, birbirine yardım etmenin, İslam Müslümanın birbirlerini sevmenin şeyini, o büyük dini, muhteşem dini, o peygamberin büyük dinini, biz işte şekle soktuk işte. Şimdi ne anlıyoruz? Sakal, şal, varbaş örtüsü falan mücadelesi yapılıyor. Ya bunlar dinin kendisi değil. Bunlar dinin ambalajlarıdır. Ama kavga dışarıda oluyor. Müslümanlar diyor eğer birbirlerini sevmiyorlarsa Allah sevgisinin eksikliğindendir diyor. Hocadan şimdi sözler söyleyeceğim. Yazdım burayı bak getirdim size. Zaten hayatını yazıyorum. İnşallah sonuna geldim. Bir ay içinde bitirip teslim edeceğim. Çağdaş Derviş Nurettin Topçu'nun dünyası diye yazdım. Kitabın adı da öyle olacaktı. Nurettin Topçu'nun dünyası. Doğumundan ölümüne kadar. Zaten vefatında hep beraberdik. Vefatı sırasında Haseki Hastanesi'nde yatıyor. Dedim ki hocam inşallah dedim siz şey olacaksınız siz şifa bulursunuz. Pankras kanseri doktorlar ümit kestiler yani 15 gün ya yaşar ya yaşamaz der geçtessiz. E, ne olacak dedi şifa bulunca dedi. Dedim hocam işte beraber yazacağız siz söyleyeceksiniz biz yazacağız kitaplar var düşündüğümüz projeler var onları yazınca ne olacak dedi. E, dedim halk okuyacak. Sizi anlayacak, meseleleri anlayacak falan. Şöyle yüzüme hasretle baktı. Mevlana'sını anlamayan bu millet beni anlamış ne olacak, anlamamış ne olacak dedi. Mevlana'sını anlamayan bu millet. Kendisi bir Mevlana hayranıydı. Hatta 1962'de, 63 mü, 62 seçimlerinde onu şeyden, İzmit'ten istediler. Mebus adayı olarak yeni kurtulan, kurulan şey işte Adalet Partisi yeni kuruldu. Seçime giriliyor. Bursa'dan geldiler. Aday olarak istediler. Konya'dan geldiler. Dedi ben bunu Mevlana'nın teklifi kabul ediyorum. Konya'yı tercih etmem lazım dedi. Az bir reyle de kaybetti. İyi ki kaybetmiş. O da önemli değildi. yani O sırf o işte Demokrat Parti'nin yıkılan o şeyini, enkazı üzerine kurulan Adalet Parti'yi yeniden ihya etmek için kendisini, ismini, cismini. işte Ali Fuat Başgil ile beraber böyle meydana atıldılar. Bu cemaati biraz toplayıp tepa, toparlamak için. Çünkü bir panik halindeydi o zaman. Evet sonra Fransa'ya gidiyor. Fransa'ya esas gitmesinin sebebi felsefe tahsili yapmak için. Fransada Remzoğuz Arıkla tanışıyor. Remzoğuz daha önce gidenlerden. Remzi bir muhteşem adam derdi kendisi. Remzi her cumartesi pazar tatil günlerinde nerede ne kadar Türk okul talebesi varsa ne hangi pansiyonda kaç kişi yatıyorsa tek tek dolaşırmış böyle. Bugün memleketiniz için ne yaptınız? Harçlığı bir tane harçlık bulur, verir. Mesela Ruslar bazen geç gelir, parasız kalır çocuklar oradaki talebeler. Zaten talebe dediğimde 15-20 kişi hepsi toplamı. Bir kısmı Grenoble'da, bir kısmı Ayk'te, bir kısmı Bordo'da, bir kısmı Paris'te, bir kısmı Stranburg'ta. iki üç tanesi böyle dağıtım. Bir hafta oraya gider Remzi, bir hafta oraya gider çocuklarla irtibat halinde. Halbuki bizim orada... Kültür ateşemiz var, işte öğrenci müfettişlerimiz var. Onlar otururlar yerlerinde. Böyle gayretli bir adam. Şeyi, Antakya Müzesi'ni kuran adamdır Remzi Oğuz Bey. Büyük bir mücahit, büyük bir vatanperver. Zaten Remzi Bey'in şeyi şudur şeyi, bütün ömrümüz cephedeymiş gibi geçecek. Antlaşmışlar Nurettin Topçuyla. Bütün bir ömrü cephedeymiş gibi geçireceğiz. Çalışırım. Bugün memleketiniz için ne yaptınız, Türkiye için ne düşünüyorsunuz diye dolaşıp durur. Bir Remzoğuz hayranıydı kendisi. Onun gayretine, onun vatanperverliğine çok hayrandı. Remzoğuz bey Ankara Fakülte şeyi üniversite sanat tarihi hocası olarak çok çalışmalar yapmıştır. İlahiyat Fakültesinde o zaman ilk İlahiyat Fakültesinde de İslam sanatları tarihine geliyor, derse geliyor. İşte orada kitapları var. Anadolu kadını, işte ideal ve ideoloji diye 2-3 tane kitabı var Ramiz Oğuz Bey'in. Okumak lazım. Biz okumayı sevmiyoruz. Millet olarak sevmiyoruz. E, bütün Müslümanlar zaten ilmi terk etmiş vaziyetteler. E, Hocam niye bu Müslümanlar bu hale geldi diyorsun. E, bu hal sonuçtur, sebep değildir. Sen 300 senedir ilmi terk edersen, dinin de özünü kaybeder, Allah sevgisini bir tarafa bırakır, didişmeye başlarsan, işte neticeyi görüyoruz. Bu da neticede budur yani işte. Biraz seni, seni düşman kendi haline bırakır mı? Burada petrol var, başka menfaatler var. Burası dünyanın kilit noktasıdır. Türkiye deyip geçmeyiniz. Kuzeyden güneye, batıdan doğuya, doğudan batıya dünyayı kilitleyendir. Sen burada dünyanın göbek taşında oturuyorsun. Burada sana hiç hiçbir şekilde rahat bırakmazlar. Bana soruyorlar bazen. <gülüyor> Sağfurullah. Hocam da olacak falan. Hiçbir şey olmayacak. Bazen diyorum ki Türkiye, Türklerden başka herkese daha çok lazım. Bunu bileceksin. Böyle olunca da bütün dünya düşmanındır. Denizli'ye gittik, orada harabelere baktım. İtalyan arkeologlar gelmişler, taşların üzerine kendi isimlerini yazmışlar. Zaten Sevr anlaşmasına göre o bölgeyi İtalyalara bağışlamışlardı. 12 adayla beraber Akdeniz'in batı kısmını. Yani Antalya'dan itibaren batıya doğru işte Muğla, Ege vesaire oraları, Marmaris oraları, işte Mersin'den itibaren de Maraş, Urfa'ya kadar Fransızlara vermişlerdi. İngiliz de Irak tarafını almıştı. Böyle parçaladılar. Bu biz zaten küçük parçadır Osmanlıya göre Anadolu. Şimdi Anadolu'yu parçalamaya çalışıyorlar. Bundan menfaatleri nedir? E ne kadar küçülürsen onlar için o kadar iyidir. Suriye çok büyük bir ülke midir? İşte 3'e 4'e parçaladılar. Irak çok büyük bir ülke miydi? Onu da 3'e 4'e parçaladılar. Parçalanlar efendim. Sen kendi meselene sahip çıkmazsan, kendi dinine, kendi kültürüne, kendi vatanına, kendin, kendinin olan şeylere sahip çıkmazsan, el seni yağmalar, Evet, malına bakmazsan el alır, açıkta yatarsan sel alır derler. İslam dünyası ikisine de maruz. Bir taraftan sel alıyor, bir taraftan el alıyor. Evet, bu niye böyle? Biz çünkü kendimiz olamadık ki. Hep diyorum, peygambere layık kul, Muhammed Mustafa'ya layık kul olmak lazım. Hocaya gelelim. Hoca bütün mekteplerini, bütün ilkokuldan, lise ve üniversiteye kadar bütün derslerini pekiyle ve birincilikle bitirmiştir. Abisi işte kendisi orta birdeyken abisi üçüncü sınıfta, orta üçte okulu bırakıyor, imtihana girmiyor. Babası vefat edince ailenin geçimi için ölünceye kadar abisine baba muamelesi yapardı hoca. Yani o minnet duygusu. Bizi aç bırakmamak için okulu terk etti, iş yaptı diye. O abisi Hayrettin Bey'e son derece bağlı ve önünde konuşmazdı bile. O kadar saygılıydı. Ciddi, vakur, adil, haktan yana, haklıdan yana, dürüst ve müthiş bir ahlak. Din ahlaktan ibarettir derdi. Zindarlık, ahlak demektir. Laf değildir. Ameli salihtir. فَالْيَعْمَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ Son okuduğu ayettir. Orayı okuyorum. Şeyin, Kehf suresinin son ayetidir. Hocafe'dir okuduğu yer. فَمَنْ kana يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَالْيَعْمَ amelen salih. Şahsın görünür, rütbeyi, aklı, eserinde, eserinde, yaptığın işler. Bizim namazımız harekettir, iştir yani. Yatıyorsun, kalkıyorsun, bir daha yatıyorsun, kalkıyorsun. Nedir? Rükü farz, secde farz, kıyam farz. Peki secdede tesbihat nedir? <gülüyor> sünnet. Subhan Rabbi'yle Ala demek sünnet. Secdeye aldığını koydun mu tamam, farz yerine gelmiştir. İstersen türkü çağır. Kıma bana güzelim de ya bağır Allah yalvar. Ne fark eder ki Allah duyar. subhane Rabbi e ala işte saadetin kaynağının şarkısı, Şarkı diye biz öyle dinliyoruz. Acaba o güzelim derken kimi kastediyor? Ey güzel Rabbim, beni sen kendi kendinden başkasına muhtaç edeme diye. Ha öyle de. Yürekten kılınırsa namaz namaz olur. Namaz ruhun ibadetidir. Saygılı olmamızın ibadetidir. Hoca öyle diyor zaten. Bir, bir Müslümanın evvela hak ehli olacak. Haktan adalet doğar. O da üç basamak üzerine, üç sacayağı üzerine kuruludur. Hürmet, merhamet ve hizmet. Bizim yaptığımız ibadetler cennet kazanmak için değildir. Verilenlerin şükrüdür. Bugün namazımız, orucumuz, zekatımız verilenlerin şükrüdür. Sen kulluğunu hakkıyla yap, Allah Allah'lığını yapar. Ne düşünüyorsun? O sana borçlu mu kalacak zannediyorsun? İşte şey, ben çok şey sevdiğim Şemseddin-i Tebrizi, Hazreti Mevlana'yı ütüleyen adamdır, ütüleyen. Mevlana zaten hazır, biçilmiş, dikilmiş, hazırlanmış. Şems geliyor, ütülüyor. Sıcak bir kattı süt. Eskiden kömürütüler vardı onun gibi. Kırışıklarını gideriyor yani. Çakmak taşı gibi bir adam. Zehir zembelek bir adamdır şems öyle şey yok. Bir bolla geliyor diyor ki efendim ben diyor Allah'ın varlığını ge, hakiki delillerle diyor kat'i delillerle ispat ediyorum. İstersen nasıl ispat ettiğimi sana anlatayım diyor, arz edeyim falan deyince. Şems şöyle bakıyor. Behysersem diyor, Allah'ın varlığı sabittir, onun senin ispatına ihtiyacı yoktur diyor. Neyle uğraşıyorsun? Eğer sen bir şey ispat etmek istiyorsan kulluğunu ispat et diyor. Bu söz beni çarpmıştır yani, öyle. Biz şimdi dinin güzel taraflarını konuşuyoruz ve çok şey biliyoruz din hakkında ama yaptıklarımıza bakacağız. Ne yaptık şimdiye kadar, ne yapabildik? Yine hocanın sözlerinden söyleyeyim. Eğer diyor bir yerde, bir memlekette, bir şehirde sessiz sadasız fakir fukaraya, yoksullara, muhtaçlara uzanan eller yoksa, gizli eller yoksa diyor, o memlekette isterse dualar kubbeleri çınlatsın, isterse hacılar hac yollarını aşındırsın, orada dinden, imandan eser yoktur demektir. Eğer bir memlekette fakirlere, yoksullara, sessiz sedasız uzanan gizli eller yoksa, o tarafı merasim tarafıdır. İsterse diyor dualar kubbeleri çınlatsın, isterse hacılar hac yollarını aşındırsın, Orada dinden dindarlıktan eser yoktur diyor. Bu Ve ve diyor. Gizliği öne alıyor Cenab-ı Hak. Çünkü onun gizli olduğu zaman sırf Allah için olur. Şey olduğu zaman gösteriş tarafı olur. Ne kadar gösteriş tarafı çoğalırsa olursa o kadar sevabından gider. Onu düşerler, merak etmeyin. Kadeve gibi onu peşin olarak düşerler, sevabından. Böyle. Hoca Fransa'da, Sorbon'da ilk felsefe doktorası yapan, devlet doktorası yapan Fransa'da ilk Türktür. Ve isyan ahlakıdır. Şey, tezinin, doktora tezi orada. İsyan ahlakı bizim nehi anil münker dediğimiz şeydir. Evvela kötülükleri yok etmekle savaşacaksın. Birinci vazifemiz pislikleri, ahlaksızlıkları yok etmektir. Bunun üzerinedir. Oradaki tabii jüri üyelerinden bir tanesi tezin ismine itiraz ediyor. Hazırlanış şeklinde diyor ki ahlak iyilik yapmaktır. İyilik yapmak olmadıktan sonra yani kötülüğe karşı direnmek yahut kötülükle savaşmak ahlak değildir. Ahlak iyilik yapmaktır başkalarına faydalı olmaktır fakat hoca tabi tezini müdafaa ediyor yani bizim orada onlarda şeydir halen Avrupa'da celbi i menfaat e, o, birinci derecededir eğer sana fayda sağlıyorsa o iş senin için önemlidir ve o öncelik kazanır halbuki bizde celbi i menfaat ikinci derecededir def-i mazarrat bizde esastır kötülükleri evvela yok edeceksin. Hazreti Mevlana da öyle diyor. Sen içindeki pislikleri temizle. Merak etme diyor. O temizlenmiş bir dere gibi suyun tertemiz aktığını göreceksin diyor. Sen pis, kötü huylarını terk et. İyi huylar zaten gelip seni bulacaktır diyor. Onları elde etmek için uğraşma. Sadece kötü huylarınla. Onlarla savaş içindeki dereyi temizle diyor pisliği. Suyun kendiliğinden tertemiz aktığını göreceksin diyor. Bizde cihat dediğimiz, ceh dediğimiz, tasavvuf dediğimiz şey içimizdeki dünyayı temizlemektir. Şimdi tabii bu şeyler gösterişle falan da olmaz böyle. Bunun kendi metotları vardır efendim. İşte bir hocaefendi yahut bir sofuyu şeye davet etmişler. iftara davet etmişler. İftar da tabii sultan padişah orada şeylerle Sofularını işte dervişlerini adettir zaten eskiden Osmanlı Sarayı'nda da 30 gün Osmanlı Sarayı'nda her gün bir meslek ehli davetlidir. Bir gün hocalar ertesi günü işte esnaf teşkilatlarından işte kunduracılar ertesi günü bilmem ayakkabıcılar dericiler böyle grup grup o şeyin tabi ileri gelenleri yani usta olanlar yahut da işte o şeyin başında olanlar. Davete gitmiş, tabii demişler ki önce akşam namazını kılalım, hemen sonra, önce sonra zaten adet diyorlar, akşam namazı hemen aceleden kılınır, sofraya oturulur. O bir kişi orada uzun uzun zamm-ı süre okuyarak evvabin namazı kılıyor, işte altı rekat daha kılıyor. Uzun uzun da zamm-ı süre okuyunca tabii yarım saat, yarım saatte zaten onlar yiyip karınlarını doyuruyorlar. Sofrada, iftarda. O da tam herkes sofradan kalkacağı zaman ağır ağır namazı kılıyor. Geliyor birkaç lokma alıyor. Onlarla beraber çekiliyor. Diyorlar ya sen oruçta yer misin? Bu iki lokmayla falan sen 24 saattir bir gündür. Diyor ki ben bu kadar yerim diyor. Herkes hayran tabii ya ne mübarek adam. Bak namazdan sonra işte o alt rekat daha namaz kıldı. İki üç lokmayla da oruç tutuyor falan. Tabi oradan çıkıp eve gelince hanıma diyor ki karnım çok aç hemen bana bir sofra kur. Diyor ki hanım sen diyor ziyafetten gelmiyormuş. Orada sana bir şey ikram etmediler mi padişahın sofrasında? Sen bırak diyor. Şimdi ben çok acım sen bana sofra kur diyor. Sekiz yaşında çocuğu varmış o dervişin sofudun Baba demiş oradaki demiş. Şeyi, sofrayı kaza ediyorsun, kıldığın namazı da kaza edecek misin demiş. Evet, ya edecekmiş, tabii. Çünkü o namazı gösteriş için kıldı. Güzel adam, Müslüman adam, dindar adam desinler diye. Ha. O çocuk bile yutmamış diyor. Sekiz yaşındaki oğlu diyor, ona baba oradaki yemeği kaza ediyorsun, o namazı da kaza edecek misin dedi diyor falan. Şimdi Allah'a biz bir şey yutturamayız. Siz Hazreti Mevlana öyle diyor. Siz riya cübbesini biçersiniz, dikersiniz, birbirinize giydirirsiniz ama onu Allah'a giydiremezsiniz diyor. Tabii bu Konya'da da yayınlanacağı için Hazreti şey Nurettin Topçu'nu Mevlana üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Ha. Sevgisizlik diyor. Sevgisizlik eğer biz birbirimizi sevemiyorsak Allah sevgisinin bizde yokluğundan dolayıdır diyor. Kendisinin hayran olduğu kişilerin başında tabi Peygamber Efendimiz Celal Hoca. Celal Hoca'yı niye seviyor? Kendi hocası. Alim bir adamdı, ciddi bir insandı, idealist bir insandı. İmam Hatip okullarının kurucusudur Celal Hoca. Büyük mücadele vererek o şartlar altında kuruyor. Bir gün pazar günü hocaya gidiyor. Sık sık ziyaret eder Nörettin Topçuk. Çok severdi. Ben bizzat beraber gittiklerimiz doldu. Celal Hoca'nın karşısında ben böyle sandalyeye tam oturmuşum böyle sırtımı arkaya dayayacak şekilde. Hoca üçte birine oturmuş, iki eli dizinin üstünde namaz kılar gibiydi. İkisi de benim hocam. O zaman işte Nurettin Bey 50 yaşlarındaydı. Celal Hoca da 70 yaşlarındaydı. Ben de işte 22-23 yaşındayım yani. Böyle Celal Hoca'nın karşısında bir küçük talebe gibi oturduğunu biliyorum. Bizzat yaşadığını söylüyor. Ha. Pazar günü gidiyor hocaya ikindiye ayak uç. işte öğleden sonra. Evden diyor ki yenge Saadettin'in annesi, hoca diyor mektebe gitti diyor. Vefa Lisesi'nde bir küçük konakta o zaman eski terk edilmiş bir konağı İmam Hatip Okulu yaptılar. Ben orada da okudum olayı da biliyorum. Gidiyor hoca okula. Bakıyor ki Celal hoca abdesthaneleri temizliyor. Hocam bu işi yapmak size mi düştü? Diyor. Müdür, okulun müdürü, kurucusu. Pazar günü. Okul kapalıken gitmiş, abdesthaneleri temizliyor. Diyor ki bize hademe kadrosu vermediler. İstedik. Hademe yok. Bunu diyor öğrencilere de yaptıramam. Onların... Genç çocuklar onurları kırılır, haysiyetleri rencide olur diyor. Bunu diyor kimsenin görmez tarafından benim yapmam lazım. Diyor. Celal Hoca bu. Abdülaziz Efendi için diyor ki ben Abdülaziz Efendi'yi tanımasaydım peygamberimi anlayamayacaktım diyor. Aziz Efendi Abdülaziz Bekkin'e. Tatarlı bir Türk, Tatar, Tatar Türklerinden, Kazandı. Komünizmden kaçarak İstanbul'a gelmiş. Babası oranın eşrafından bir zat. Daha önce İstanbul'da bulunuyorlar. Fakat meşrutiyette yabancı uyruklu olanların hepsini kendi ülkelerine gönderiyorlar 1909'da. İşte 12 yaşlarındayken tekrar babasıyla beraber Kazan'a gidiyorlar. Komünist ihtilali olunca zaten babası da vefat etmiş, annesi de vefat etmiş. Kendisi bacılarını alıp İstanbul'a geliyor. İşte bir sürü yokluk çektikten sonra Zeyrek Camii'ne imam oluyor. Hoca Efendi aldığı maaşı mahallede bizden daha fakir insanlar var diyerek onlara veriyor. Kendisi gidiyor pazarda yün alır. Evde el el şeyle iplik yaparlar. Ondan sonra çorap örerler, yün çorap. Pazarlarda onu sattırırlar, onunla geçir. Bizim elimiz iş tutuyor. Kendi geçimimiz, kendi emeğimizle, helal kazancımızla geçinebiliyoruz. Biz zaten caminin evinde oturuyoruz. Bize maaş vermeseler de bu namazı kılmak, kıldırmak mecburiyetindeyiz. Namazı nasıl sakılıyoruz? Kıldırmak mecburiyetindeyiz. Bu fakir fukaranın hakkıdır diyerek hayatı boyunca aldığı imamdan, imamlıktan aldığı maaşın hepsini. Bizden daha fakirleri var, onlar muhtaçtır, onlar iş yapamıyorlar, kimisi sakat, kimisi. işte yokluk yılları, 1942'lerden, lerden savaş yıllarından bahsediyorum. Nurettin Topçu buna şahit olunca, bunun için diyor işte. Ben Aziz Efendi'yi tanımasaydım, peygamberimi anlamayacaktım diyor. يُؤْسِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَسَاسًا diyor ayet. O Müslümanlar kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, din kardeşlerine yardımı kendilerine tercih ederler diyor. Kendileri fakir olsun. Zaten bizim fakirimiz gayretlidir. Size söyleyin. Fakirlerimiz daha cömerttir, fakirlerimiz daha cömerttir, daha hayırseverdir. Gidin gece kunduğu fakir mahallelerine çifte minareli, kubbeli camiler görürsünüz. Bir de gidin zengin mahallelerinde cami falan göremezsiniz. Öyle. Bizim fakirimiz dindardır. Müslümanlık fakir fukara dinidir. O hale gelmiştir. Çünkü okuyan eşraf, üst tabaka dediğimiz şey zaten dine sahip çıkmıyor. Hatta dini yükmüş gibi, dindar olmayı bir zahmetmiş gibi görüyor. Din yük değildir efendim. Sırtımıza vurulmuş Allah semer göndermedi bize. Allah bize kanat gönderdi, kanat. Bu kanadı takın ve uçun diye. işte Hazreti Mevlana diyor ki, dost katına uçmak için muhabbetten kanat gerek diyor. Aşk. Ümit, vect, şevk, sevgi, din budur. Şurada, evet, kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Bitirelim mi? Bitirelim peki. Kendisi Aziz Efendi'den önce birkaç hocayla görüşüyor. Sırra abi vardı, onun sınıf arkadaşı. Zaten biz hocadan bir şey öğrenmedik, kendi hayatı hakkında. Vefatından sonra Sırra abiden öğrendik. İlkokuldan Sırra arkadaşıdır Sırra abi. En yakın dostu, sırdaşı. Sırrı zaten adı da öyle. Evet. Beni diyor, içimde bir sıkıntı var diyor, bir şey arıyorum diyor. Sen hocalara götürüyor, Celal Hoca'ya Ya Celal Hoca benim hocam diyor, çok alim bir adam ama... Ben ilim aramıyorum diyor. Sonra Abdurrahman Şeref güzel yazıcıyla tanıştırıyor, sohbet ediyor falan. Ya diyor bu çok güzel şeyler biliyor ama ben tasavvufun ilmine şey değilim, talip değilim diyor. İlmini istemiyorum, kendisini istiyorum diyor. Beni bir ehlullahla, birisiyle tanış eğer biliyorsan. İşte Aziz Efendi'ye gönderiyor. Ondan sonra da Aziz Efendi'ye hayran oluyor, bakıyor ki tam peygamber ahlakına sahip. Zaten kitapta da öyledir efendim. Peygamber ahlakına varis olmadan peygamberin ilmine sahip olduğun zaman varisi enbiya, varisi peygamberi olmuyorsun. Hatta bunu Muhiddin Arabi Hazretleri yazdığı mektupta söylüyor. Fahreddin-i Raziye. Fakhreddinir Razi, İslam'ın en büyük tefsirini yazmış, tefsiri Kebir'i yazmış adam. Diyor ki sadece Peygamber'in ilmine sahip olmak, Peygamber'e varis olmak manasına gelmez diyor. Esas Peygamber'in ahlakına sahip olduğun zaman Peygamber'in varisi olursun diyor. Yani hem ilmine, hem ahlakına, hem ruhuna, hem sünnetine hepsine sahip çıkacaksan. Varisi Peygamber olur. Tek taraflı vera, veraset olmaz diyor öyle. Bunu, bunu biliyorlar tabi. Evliyaullah biliyor. Biz şimdi misyonerler bizden daha fazla biliyorlar peygamberi. Ama Müslüman değil adam. Allah bize peygamberimizi anlamayı, ona layık olmayı nasip eylesin. Biz zengin bir milletiz onu size söyleyeyim. Maneviyat bakımından, manevi büyükler bakımından hiçbir milletin bizim kadar arifleri, evliyaları, velileri yoktur. Onu da size soruyorum. Anadolu evliyalar ülkesidir, diyarıdır. İşte burada evliyanın, bir, buradaki evliyanın dibinin, dizinin dibinde oturuyoruz. Yalnız İstanbul'da belki yüz binlerce evliya vardır. O bakımdan Cenab-ı Hak, Bunları bize nimet olarak ihsan etmiştir. Bu nimetin kıymetini bilmek lazım. Yunus'tan öğrenebilirsin, Süleyman Çelebi'den öğrenebilirsin, Mevlana'dan, Şeyh Şaban'ı Veli'den, Sümbül Sinan Hazretlerinden, Nurettin Cerrahi, Eyüp Sultan Hazretleri burada, hepsinin büyüğü, başı burada. Öyle. E bunlardan bir şey öğreneceğiz. Din, ruhun geliştirmesidir. Hareket dediğimiz şey, Eşyanın yer değiştirmesi değildir. Böyle. İnsanın kendini değiştirmesidir. Allah bize kötü huylarımızı terk etmeyi ve Peygamberimize layık ahlaka sahip olmayı nasip eylesin. Duamız budur efendim. Ey Allah'ım bizi sen kendine layık kuleyle, Habibin Muhammed Mustafa'ya layık ümmet eyle. Ecdadına layık millet eyle. Amin diyoruz ve elhamdülillahi rabbil alamin. Sağ olun.